Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Canlı yayındayız. Yayın masamızda Ayberk Çanatçı var. Destekçimiz Sinan Stefanek'e teşekkür ediyoruz. Ben Rauf Kösemen. Ortam Damla Özler bugün bizimle beraber değil bir konuğum var. Cem Avcı, Sulukule Gönüllülerinden. Cem ha. Avcı sosyal çalışmacı. Hoş geldin evet, Cem. Hoş buldun. Bir sistem yöneticisi ve editör olduğunu yazmış. Hmm. Küçük kısa özgeçmişinde. Ama bizim için önemli olan iki tane şey var, e, deneyimi var. 2008'den beri Sulukule'de yıkım alanında çalışıyor ve orada evet. sosyal fayda üretiyor. Bir de roman alı ara bulucu, Roman Mediator e, diye tanımladığı bir, tanımlanmış bir e, başka evet. meziyeti daha var. Ama biz bugün e, bu roman ara üzerine değil, e, okul terk üzerine konuşacağız ama onu gelmişken sorarak başlayalım. Tekrar Tabii hoş Hoş bulduk, davetiniz için teşekkür ederim. Roman arabulucudan e, Türkiye'de bahsetmek zor çünkü resmi bir sıfat değil. Sadece bir temenni olarak yıllar önce e, oluşturulmuş bir kurs diyebiliriz Avrupa Konseyi'nin. Ama bu roman ara bulucu, yani Roma medyatör Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde e, yürürlükte olan resmi sıfatı olan bir meslek. Ülkeden ülkeye değişiyor. Kimi ülkelerde sağlık hizmetinde çalışan yani bizim gibi insanlar... Diyelim ki uzak bölgelerde, köylerde, e, sağlık hizmetindeki ara eleman olarak çalışıyorlar. E, çoğunlukla bizim okuldaki çalışmamıza benzer bir şey e, yapıyorlar Avrupa'da. Roman ara e, kamu kurumlarıyla Roma'nın halkı arasındaki iletişimi sağlıyorlar diyebilirim kabaca. Ama Türkiye'de henüz resmi bir e, iş değil, sadece bir projeyle, Roma'yla ismi geçti. Ama nasıl bir proje olduğuna dair çok fazla bilgimiz yok. Orası <gülüyor> da başka bir konu. <gülüyor> tamam. O zaman e, şu anda yürüttüğünüz iş aşağı yukarı zaten böyle bir şey fiilen. Öyle. Uzunca bir zamandır böyle evet. <gülüyor> E, bu fiilen yürüttüğünüz işin e, programlarından bir tanesi yani Sılık Kule Gönüllüleri Derneği, e, su, su, kamuoyunda Sılık Gönüllüleri diye biliyoruz. Zaten Hı -hı. çıkışı da böyle bir inisiyatif olarak çıkıyor. Evet. E, uzunca bir süredir e, o bölgedeki Sılık bölgesindeki sosyal problemlere odaklanıyor ve bu problemlerle ilgili projeler yapıyor. Projelerden Doğru. bir tanesi de Okulu Terk. Hı -hı. E, biraz e, onu dinleyelim senden Okulu Terk programı nasıl bir program? nasıl çalışıyor, kimler çalışıyor, hangi ortamda çalışıyor diye bütün soruları birden giyiyormuş oğlum. <gülüyor> Kaç dakikamız vardı ben burada. Bir yandan kesiyorum şeyi saati. Yani çok e, yanıt aslında uzun. Yani şaka yapıyorsun ama e, şakanda ve haklılık payı var. Çünkü e, kabaca 2009'dan beri sistemli bir şekilde yapmaya çalıştığımız bir işi tarif etmem gerekiyor ama bu iş Karşımıza çıkan sorunları nasıl aşarız? Bunu aştığımızda bir ki sorun nasıl ortadan kaldırılabilir diye sürekli sorunlarla mücadele ede ede bulduğumuz bir yöntemdi. 2009 yılında ortada henüz bir tüzel kişiliğimiz yoktu, dernek yoktu. Sadece Sulukule Platformu'nun ismi vardı fakat o da bir tüzel kişiliğe sahip değildi. Ee, okulu terkle ilgili ilk temasımız ilk yaptığımız iş e, mahallede okuma yazma dersi vermek e, oldu fakat bu çok mümkün olamadı çok küçük bir odada şu an konuştuğumuz yer kadar bir yerde ki o yerin özelliği de mahalledeki yıkılan son evin alt katındaki boş oda olmasıdır mahallede yıkılan son evin hikayesi başka bir hikaye ee, çok başarılı olamadık Tam o an, e, tamamen tesadüfen Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF'in Ortak programı olan yetiştirici sınıf öğretim programını öğrendik. Ve bu programa gönüllü olarak destek verdik. Mahalleden çocukları bu programa dahil ettik. Böylece okulu bir şekilde terk etmiş çocukları okul sistemine dahil etmenin bir yolunu bulduk. Fakat bu özel bir projeydi. Dört yıllık bir projeydi. Bittiğinde haliyle bu türden çocukları yani okul sisteminin dışında kalmış herhangi bir sebeple hiç gitmemiş. ...ya da gidip bırakmış çocukları okul sistemine nasıl dahil edebiliriz diye biz düşünmeye devam ettik. Bunların hepsinin toplamı aslında okul terk dediğimiz şey. Yani şu an iki ortaokul ve bir ilkokulda bölgede çalışıyoruz. Bunun dışında e, başka türden işler de yapıyoruz sadece bu değil. E, haliyle biraz e, kapsamı geniş bir iş okulu terk. Tek bir proje değil yaptığımız bütün işi e, okulu Tanımlıyor. terk diye e, tanımlıyoruz. Evet ee, okullarla çalışma olduğuna göre işin içinde aslında sadece okullaşmamış çocukları değil okullaştıktan sonra okulla arasına mesafe giren çocukları da hedefliyorsunuz. Çok doğru. Çok doğru. Ee, neden giriyor bu mesafe çocuklarla e, okul arasına? Ee, yani şu an anlattığım şeyleri e, birçok yerde anlatıyorum ve insanlar kafalarını sallıyorlar. Evet evet diyorlar çünkü hepimiz yaşadık. Bizim eğitim sistemimiz çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Yani ben ilkokuldayken okulda çok sıkılıyordum. 30 küsür sene öncesinden bahsediyorum. E, hala çocuklar okulda çok sıkılıyorlar. E, temel sebeplerden biri bu. Çocuğu okula bağlayacak bir eğitim sistemine henüz sahip değiliz. Sürekli sınav, e, sürekli disiplin, kıyafet falanla uğraşan bir eğitim sistemimiz var. İnsanların yeteneklerini ortaya çıkarabileceği, kendilerini daha mutlu hissedebilecekleri bir ...şeylere ihtiyacımız var. E, bu yüzden çocuklar okula gitmiyorlar... ...fakat bütün dünyada okulu terkin... ...en temel sebebi bu değil... ...en temel sebebi maddi yoksunluk. Dünyanın hmm. neresinde olursa olsun... ...maddi yoksunluk okul terk sebeplerinin... ...hep en başında oluyor. Yani dezavantajlı bölgelerde maddi yoksunluk çeken aileler... ...desteklenmezse eğer maddi olarak... E, ...çocukları haliyle erken yaşta... ...çalışmaya başlıyorlar, kayıt dışı işçi oluyorlar. Bu erkek çocuklar için böyle... Kız çocuklarda daha çok erken yaşta evlilik görülüyor. Onlarda da çalışmak e, yoğun olarak gözlemlediğimiz bir şey ama e, daha çok erken yaşta evlilik yönünü tercih ediyorlar. Okul terkin önemli sebeplerinden biri de bu. Fakat bölgesel farklılıklar da var. Dünyanın her yerinde buna benzer sorunlarla karşılaşıyoruz elbette ama her bölgenin kendi sorunları olabiliyor. Mesela suluk uleri çocukların e, okul terk sebeplerinden biri. E, ...sosyal olarak dışlanma olabiliyor. Hı hı, evet. Ee, bir de... E, ...bıraktığın yerden yani açtığın hı hı. yerden... ...devam edeyim. Şimdi dünyadaki... ...eğitim sistemi sadece Türkiye'de değil... ...Türkiye'dekinin çok sıkıcı olduğuna katılıyorum ama... ...dünyadaki eğitim sistemi bir hiyerarşi içinde... ...kurguluyor eğitimi. O hiyerarşinde hı. işte... En tepesinde bir nevi en tepesinde matematik var, fen bilimleri hı hı. var. Evet. İşte bunun arkasından sosyal bilimler geliyor. Bunun arkasından da başka bazı akademik yetenekler geliyor. Hı hı. Ama örneğin bunun içinde işte bedene dayalı işler, dans, spor, hı hı. işler demeyeyim de yani bedene dayalı edimler... Ee, ya da işte müzik e, evet. gibi şeyler çok alt sıralarda yer alıyor. Yani evet. bun, bunlar itibarlı değil. Eğitimin metodolojisinin içinde de kendisine yer bulmuyor. Doğru. Ee, tam da öyle bir yerde çalışıyorsunuz ki bunların kendisine yer bulmadığı bir e, Hı -hı. durumda o e, halk, o halk katmanı e, ve onun çocukları dolayısıyla Hı -hı. buna çok da ilgi göstermemekte haklılar galiba yani bir yandan da. Şeye Hı -hı. yeniden dönmek şartıyla söylüyorum bunu yani sosyal Hı -hı. dışlanmışlık meselesi de önemli tabii. Evet. Ee, ne diyorsun bu konuda? Yani bir, eğitimimizi bu temel edimler dışında yapılandırmak mümkün mü? Denediniz mi hiç böyle bir şey? Evet bizim kendi deneyimimiz var bu konuda. Ee, yetiştirici sınıf öğretim programından mezun olan çocuklar, onu çok hızlıca e, anlatayım. 10 ile 14 yaş arasındaysanız ve okula gitmediyseniz ya da gidip bıraktıysanız bu eğitim sistemine, e, programına... ...dahil olabiliyordunuz... ...yani niye bunca senedir yoktun... ...yaşın bu kadar oldu denmiyor... Hı hı. ...özel bir program... Ee, ...eğitim sürerken... ...ilçe milli belirlediği bir okulda... ...size özel sınıf açılıyor... ...size özel öğretmenler geliyorlar... ...ve size e, 6 ay kadar süren duruma göre... ...yaşınıza göre... ya ...belki iki ay sürüyor... Yaşınızdan ötürü hemen dörde beşe geçmiş oluyorsunuz. Ya da okula hiç gitmemişsiniz birinci sınıftan başlıyorsunuz. Hızlandırılmış kursla altı ay kadar süren bir kursla bir sonraki sene yaşıtınız olan çocuklarla aynı sınıfa gidiyorsunuz. Diyelim ki okula hiç gitmediniz beşe gitmeniz gerekiyordu. Hop bu kursa gittiniz Şubat'ta başladı Haziran'da bitti. Eylül'de gitmeniz gereken sınıfa dahil oluyorsunuz. Çok güzel bunun adını tekrar söyler misiniz? Yetiştirici bunu? sınıf öğretim programı. Bu sadece dört sene uygulandı, bırakıldı. Biz buna benzer şeyler yapılsın diye önerdik. Çünkü e, bu çocuklar normal sınıflarına gittiklerinde çok ciddi bir uyum sorunu yaşayacaklardı. Okula hiç gitmemişsiniz. Birkaç ayda birkaç hmm. harf öğrenemişsiniz. Daha fazla öğrenebilirsiniz ki? Beşinci sınıfa pat diye başlaya verdiniz. Daha harfleri tanımıyorsunuz. Doğru düzgün. Ge gelsin sosyal dışlanma. Yani, sadece etnik kökene de gerek yok bunun için yani. Aynen öyle biz de o yüzden dedik ki e, takip etmek istiyoruz bu çocukları ve e, ilçe milli eğitim e, hoş karşıladı okullar çok hoş karşıladı çünkü yetiştirici sınıf öğretim programı için biz gönüllü çalıştık 30 kadar çocuğu eğitim sistemine dahil ettik hepsi gönüllü yapılan işlerdi hı hı. bu yüzden ilde bu işin sorumlusu olan e, kişi bize çok destek çıktı e, yetiştirici sınıf programı çok şanslıyız ki birkaç hı. senedir ilçe milli eğitim midirimiz e, haliyle bize kapıları açtılar biz orada sosyal e, destek mekanizmaları ne olabilir diye düşünmeye başladık ve e, bu ailelerin e, okulu, yani bu çocukların okul terk sebeplerinin birincisi e, maddi yoksulluksa bu çocukların karnılarını doyurmak gerekir diye düşündük ve bir yiyecek bursu başlattık. Aynı zamanda maddi güçlük çeken çok altlarda olan aileler için eğitim bursu e, başlattık fakat bunların hepsi imeci usulüydü. Yani o küçük kulüp platformunun çevresiyle yapılmış işlerdi İşte belki o zamanlar sizden de bir şeyler istemişimdir hatırlamıyorum haliyle bunları yapmak yeterli değil dedik ve okulda kime atölyeler yapmaya başladık. Ee, ressam arkadaşımız resim atölyesi yaptı. Haykeltıraş arkadaşımız çamurdan, kilden bir şeyler yaptırdı. Başka arkadaşımız resim e, yemek atölyesi yaptırdı gibi. Tam o sırada e, BGST bizimle iletişime geçti. Kardeş Türküler. Onlarla dört buçuk ay e, kadar atölye yaptık okulda. Bunların hepsi düzenli. E, bütün okulda e, yapılan e, faaliyetlerdi. Bunu da bir e, model haline nasıl getirebiliriz diye düşünmeye başladık. Yani okullarda Yaptığımız atölyeleri sadece bir resim atölyesi, bir e, işte e, heykel atölyesi gibi düşünmeyelim. Bunu herkes yapar. Biz bunu yaparken farklı ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Son 2-3 e, senedir buna kafa yormaya başladık. E, misal bir ortaokulda yaptığımız faaliyet senin sorduğun o beden hareketi hmm. gibi şeyleri kapsıyor. Spor ve beden hareketi diyoruz ama bir spor disiplini anlatmıyoruz. Hareket ederek, oyun oynayarak. Kimi oyunlar kurgulayarak bir şeyler e, gösteriyoruz çocuklara. Asla şu şudur budur diye göstermiyoruz. Taht diye bir şeyler yazmıyoruz. Yani bir oyun oynayarak toplumsal cinsiyetle ilgili düşünmeye başlıyor çocuk. Ayrımcılıkla ilgili düşünmeye başlıyor gibi. Ama oyun oynuyor sonuçta. Bakın bu budur diye göstermiyoruz. Kendimizi özel bir müfredat yazdık. Yakın bir zamanda basılacağını umuyoruz. Çok Bütün dezavantajlı bölgelerde kullanılabilir... ...bütün Türkiye'deki ekledim sisteminin... ...her kademesinde kullanılabilir... ...bir müfredat olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel. Ee, bir şey meraktan soracağım. Şimdi bu son derece... ...canlı ve eğlenceli bir... ...süreç üretiyor. Onun Hı -hı. ürünlerini... ...gördüm o yüzden de... Evet. ...söyleyebilirim bunu ama tahmin etmek de zor değil... ...zaten anlattıklarından. Ee, normal okullaşmış çocuklar... ...buna ilişkin bir heves duymuyor mu? Çok. Yani ne yapıyorsunuz orada? <gülüyor> Normal okullaşma derken yani aynı okulda eğitim evet. bir, bir grup çocuğa başka türden bir şey yapıyorsunuz ama diğerleri bun, bundan zaten bizim eğitim sistemimiz yüzünden mahrum. Öyle. Biz çalışmalarımızda tek tipte bir insan tipolojisinde faaliyet sürdürmüyoruz. Yani sadece romanlar, sadece Suriyeliler, işte matematikten beş alanlarla <gülüyor> sıfır çakanlar gibi bir ayrımımız yok. Sadece kimi ee, davranış sorunu olan çocukları davranış sorunu olmayan çocuklarla birlikte e, o sosyal ortamda bulundurmak gerekiyor. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, Halil'e e, bir rotasyonu var yaptığımız işlerin. Yani her çocuğu katamıyoruz bu faaliyete. Bu yüzden e, üzücü <gülüyor> bir sonucu oluyor. Çünkü herkes katılmak istiyor. Çünkü o atölyeye katılan çocuklar bunu anlatıyorlar. ve e, Bütün bir bölgede artık sürekli ...duyulan, bilinen bir iş oldu bizim yaptığımız iş. Yani sadece bizim yaptığımız ritim atölyesine katılmak istediği için... ...Karagümdüre kaydını almak isteyen çocuk var. Çünkü biliyor ki orada Cem abi olacak. Cem abi olmazsa olacağı tabi olur. O olmazsa başkası olur ama o ritim atölyesi sürer. haline diğer çocuklar da çok istiyor. Bizim de zaten bu işi anlatırken ilk söylediğimiz şu oluyor. Bütün okullarda olsun istiyoruz... Ama bu kadar kişiyiz kusura bakmayın bir eleme olmak zorunda. Ee, bir okulda bu elemeyi bizim takip ettiğimiz çocukları dışında kalanlar kimler olsun sorusunu Kura ile çözdüler. Hmm. Çünkü herkes istiyor. Kura'dan fotoğraf çıktıysa fotoğraf atölyesine gelen oldu mesela. Bu biraz da e, şey olabiliyor yani müzeye çok meyyal birisini belki elemiş olabiliyoruz ama e, girişler çıkışlar oluyor haliyle. Evet biraz programın içeriğinden söz ettik bunun katılımcılarının profilinden söz edelim daha doğrusu ana katılımcılarının yani bu sizin bir nevi ek kontenjan gibi kurayla ya da Hı -hı. okuldan seçtikleriniz değil de ana Hı -hı. katılımcılarının profilinden biraz söz edelim sosyal profilinden evet yani ağır risk altında olan çocuklar diye tanımlıyoruz bunu ağır kelimesinin sıfatını eklemeye gerek var mı ya da emin değilim ama şöyle söyleyebilirim e Toplumun en altında olan maddi yoksunluk çeken birçok konuda dezavantaj yaşayan ailelerin çocuklarını biz mutlaka katıyoruz. Bir de 2008'e kadar götürelim hikayemizi çocuklarla düzenli olarak bir şey yapmak gerekir fikrinin ortaya çıktığı zamanlardan biri alalım. O zamandan beri çalıştığımız çocuklar var. ...yani ağzında emzik olduğunu hatırladığımız çocuklar var şimdi üniversite sınavına girdiler. Gönüllüleriniz oluyor mu onların arasında? Ee, bunlardan iki tanesi pardon üç tanesi e, gönüllümüz e, sayılmalı çocuklarla atölyeler yapmaya başladılar. Yani normalde bizim üniversite öğrencisi gönüllerimizin yaptığı atölyeleri... ...bize bir şekilde yıllardır gelen e, gençler yapmaya başladılar... Yakın zamanda ayın 5'inde Ağustos'ta Sulu Fest düzenleyeceğiz. Orada onların atölyeleri de alacak. Halil bizden yetişen bir kuşak oldu. Onlar yavaş yavaş devralacak diye umuyorum. Çok güzel. Ee, Sulu Fest hazır Hı -hı. oraya girmişken e, nedir? Nasıl katılınır? Nasıl destek verilir? Bu destek meselesine ayrıca döneceğim. Anladım. Sulu Fest e, henüz dışarıya açık... Ee, ...kalabalıkları davet edebileceğimiz bir etkinlik değil, ee, üç kere yaptık, üçü de e, olsunlar Bilgi Üniversitesi'nin... ...Dulaptara Kampüsü'nde gerçekleşti, bize o alanı e, tahsis ettiler, hem dışarıyı hem içerideki salonu falan kullandık... ...ama e, çok sayıda çocuk olduğu için, bunun kontrolü zor olduğu için herkesi davet edebildiğimiz bir etkinlik henüz değil... Bize benzer kurumları, bize destek olan kurumları davet edebiliyoruz henüz. Belki seneye büyükçe bir festival olur, o zaman herkes e, gelebilir. Belki de böyle daha iyidir. Yani Hı -hı. çocuklara yönelik bir şey, sadece çocuklarla yapmak ve e, işin uzmanları ile ehilleriyle yapmak. Evet, yani bütün bir sene boyunca bizimle e, çalışan gönüllülerimiz ve eski gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve verilerimizle birlikte yaptığımız bir şey birazcık kapalı ama destek dediğiniz kısım bizim için önemli çünkü bizim gibi kurumlar düzenli bir devire maddi kaynak sorunu yaşarlar bunun kimin sebepleri var ama en önemlisi proje döngüsüne giriyor olmanız yani yaptığımız iş dediğim gibi ağzında emzik vardı üniversite sınavına giriyor şimdi bu kadar uzun zamandır yapılan yapılması gereken bir iş. E, ...böylesi bir çalışma e, prensibi var. Haliyle e, bunun bir senelik, on aylık projelerle yürümesi mümkün değil. Biz bir senelik programı yapabilmek için bütün yaz <gülüyor> harcadık. Çünkü acaba şu proje bize çıktı mı? Diğer hibeyi alabilecek miyiz? Diye düşünmekten e, iş yapamaz hale geliyoruz. E, bizim için haliyle bu proje döngüsünden çıkabildiğimiz tek alan yardımseverlik koşulları... Adım adıma dahil bir e, kuruluşuz. İPK'ya e, ilk Peşinde Koş platformuna dahil bir kuruluşuz. Haliyle e, kaynaklarımızın yaklaşık yarısı e, buralardan geliyor. Yani İstanbul Maratonu'na şimdiden hazırlanmaya başladık diyebilirim. Ee, onun dışında bence burada söz, e, şeyden söz edelim. hangi siteye tıklayacak insanlar buraya düzenli bağış yapmak için? Düzenlinin altını özellikle çiziyorum. yani Bir kere mahsus evet. bağış da iyi bir şeydir. Evet. Ee, ona itiraz edeceğinizi sanmıyorum ama burada Hı -hı. düzenli kaynak aktarımına ihtiyaç var ve kitle e, fonuyla fonlanması e, tabandaki çok sayıda insanın küçük paralar vererek Hı -hı. büyük bir destek olması çok daha önemli böyle kuruluşlara evet. e, bir hemen verelim adresi veya e, şeyi vermek istediğin hangi bilgiyse e, şu an e, adım adım ve e, ...Sulukule Gönülleri adında bir Facebook sayfamız var. Koşu kampanyalarının... ...duyurularını yaptığımız. Şu an zannederim... E, ...ne kadar çok koşucu bulursak bizim için... ...o kadar iyi. Çünkü bunun... E, ...duyurusunu da yapabilmek için... ...biraz vakte ihtiyacımız var. Dernekler masasına izin başvurusu yapıyorsunuz gibi. Hı hı. Şimdi... E, ...işte kişisel verilerin... kullanımı ile ilgili yeni yasalar çıktı. Öyle. Ulu birlikte... orta mail atamıyoruz artık. Evet. E, aynı zamanda... ...ödeme sisteminde... E, ...buna e, uydurdukları için... ...bir hafta kadar sürecek bunları halletmemiz. Ondan sonra size... E, ...adres vermen mümkün olabilecek. Ama şu an... E, ...koşu için bizi e, Facebook sayfasından takip ederlerse... Oradan e, zamanla yönlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ya hem koşucu olarak hem de var olan e, hı hı. koşan insanlara destek olmak için Facebook sayfaları, evet. sulukulo gönderileri. Sulukulo gönderileri zaten e, İPK'dan e, bakarlarsa sulukulo Derneği'nin sayfası görülebilir. E, koşu kampanyaları koşudan iki hafta kadar önce e, başladığı için açılabildiği için Kasım ayına kadar. E, girip şuradan bize destek olabilirsiniz diyemiyorum evet. ama e, bu koşu kampanyası ile ilgili facebook sayfasını takip ederlerse sanırım e, e, bizim için en büyük iyiliği yaparlar e, çalıştığınız okullara dönelim 3 tamam. e, okuldan söz etmiştin evet. e, şimdi bunlardan biri ilkokul, iki ortaokul muydu tersi evet tersi. Evet, evet doğru yani iki e, farklar ne ilkokul ve ortaokuldaki programlar arasında Aa, çok ciddi bir fark var çünkü 3 okulda yürüyerek 5 dakikalık mesafede ve üçü de birbirinden farklı. Yani biz e, bir model olsun bu eğitim sistemi ne diye önerdiğimizde mutlaka şu ibareyi koyuyoruz. Her bölgenin kendine has özellikleri var, kendine has ihtiyaçları var. Hatta aynı bölgedeki iki ortaokul bile birbirinden çok farklı olabilir. Bu kendi deneyimimizden çıkardığımız bir şey çünkü bu iki ortaokul birbirine çok yakın ortaokullar fakat ...hem öğrenci profili... ...hem e, okul kültürü... ...birbirinden çok çok farklı. Haliyle yaptığımız işler... ...birbirinden farklı. E, bir ortaokulda... ...misal... E, ...beden hareketiyle ilgili olan müfredatı... ...hazırlarken... ...yapıp çocuklarla deniyoruz... ...kimilerini... E, ...ve değiştiriyoruz, onların önerileriyle değiştiriyoruz. Bazen de diyoruz ki bu işe yaramadı... ...çıkaralım, hiç yapmayalım. Esnek olmak zorundasınız çünkü. E, o okuldaki müfredatımız... Ee, ...sürekli akran zorbalığı üzerine, şiddet üzerine yürümeye başladı. Fakat diğer ortaokulda bambaşka. Bu türden sorunlar çok daha az. Orada ee, kendini sanatla ifade etmenin yollarını daha çok kullandık. Ritim gibi, fotoğraf gibi. Ha, i̇lginçmiş. Akran zorbalığı aslında çok fazla Türkiye'de akademik ürün üretilmemiş bir alan. Öyle Halbuki en büyük sorunlarımızdan evet. biri yani. Evet. Fakat bunu şu şekilde yorumluyoruz. E, toplumda şiddet eğilimi çok arttı. Son üç senede çok fazla şey yaşadı bu toplum. E, bastıra bastıra unutmaya çalışıyoruz ama birçok şey geldi başımıza. Bunun tezahürü e, bizim çalıştığımız okullarda şiddet eğiliminin artmış olması olarak görülüyor. Ha, bunu görebiliyorsunuz. Görebiliyoruz. Ya, Fizik, fiziksel olarak da görünüyor. E, bizim yaptığımız araştırmalarda yani biz okulda bu e, çalışmaları yaparken aynı zamanda... Ölçme değerlendirmesini de yapmaya başladık. Şimdi de çok arttığını görüyoruz. Bunun dışında e, programı yavaş yavaş bitiriyoruz. Hı hı. Altın çizmek istediğin e, başka şeyler varsa onları alalım. Hı hı. E, biz e, küçük, genç bir ekibiz. E, 2010 yılından beri gönüllerimizin zannederim %90'dan fazla üniversite öğrencisiydi hepsi. ...bunların çok büyük bir çoğunluğu Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geldi. Onlarla bağımız çok güçlü. Oradan bize gönüllü olarak gelen ve uzun süre kalan arkadaşlarımız zaten derneğin faaliyetlerini yürütüyorlar. Yani Sulukule Gönüllüleri derken gönüllüleri gerçekten bizi çok iyi anlatan bir ifade. Onların sayesinde yürüyor bu işler. İçlerinde çok deneyim biriktirmiş, çok tecrübeli olanlar var onları istihdam etmek için çabalıyoruz. Öyle gönüllüler zaten bulmak çok mümkün değil. Çünkü yaptığımız iş zorlu. Bize benzer kurumlar çok az. Çünkü bütüncül bir yaklaşımınız varsa bir çocukla çalışmak için onun velisiyle de çalışmanız gerekiyor. Öğretmeniyle de çalışmanız gerekiyor. Okul yöneticileriyle de çalışmanız gerekiyor ve bir şekilde onların ihtiyacı olan kamu kurumlarıyla iletişimini sağlamanız gerekiyor. Biz bir çocukla çalışırken aslında bu işlerin hepsini yapıyoruz. Haliyle bu yüzden zorlu bir iş. Ee, ve e, gönüllülerin desteği olmadan bu işi yapmak e, neredeyse imkansız. O zaman e, hem Hı. daha fazla gönüllünün ilgisi olan diyelim yani sadece Hı -hı. gönlü olan değil, ilgisi ve birikimi olan daha fazla gönüllünün size başvurmasını e, Hı -hı. önerelim. Hem de tekrarlayalım e, adım adımda koşuyorlar ve e, desteğe ihtiyaçları var. Evet. Hayati e, e, bir şey bu çünkü hani sürdürülebilirlik açısından hayati. E, Sulu Gönüllüleri e, sayfasına Facebook'tan bakabilirsiniz hı hı. ya da e, yine web sitesi de Sulukule Kule Gönüllüleri e, Derneği olarak hı aradığınızda hı. web sitesi de karşınıza çıkar. E, Cemavcı ile beraberdik Sulu Kule Gönüllüleri'nden. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim davetiniz için. E, ben Rauf Kösemen, Kamdaydık Yayın masamızda Ayber Çanakçı vardı, canlı yayındaydık. Her salı saat 16.30'da olduğu gibi gelecek hafta salı günü de buradayız. Hoşçakalın. Diğer Kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.